dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Erjument Gürçay, teknik masada arkadaşım Ömer Şahin de programın yayınında bana destek veriyor. Programa Apostolos Hacristos ve Markos Vamagaris'ten dinlediğimiz hüzünlü bir rebetiko şarkısıyla başladık. Tomino Retizavgis Şafaan Minürü bu şarkıda sesini ve buzuk isini dinlediğimiz e, Rebidico müziğinin babası da kabul edilen büyük usta Siroslu e, Marcos Van Makaris 8 Şubat e, 1972'de Atina'da e, hayata veda etti. E, geçen gün e, ustanın 46. ölüm yıl dönümüydü. E, bugün e, programda onun anısına şarkılar çalmak e, ve onun sesini e, sizlerle paylaşmak istedim. Aslında Açık Radyo dinleyicileri bu müziğe yıllardan beri radyolarından da aşinalar. İşte Sevil Muammer Ketencoğlu zaman zaman bize bu müziğin ustalarını dinletiyor. 15 günde bir cumartesi günleri sandıktaki sesler programında da Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı zaman zaman yine Rebetiko müziğinden örnekler çalıyorlar. Kısaca Rebetiko müziğinden de söz etmek isterim. Rebetiko müziği bir isyan müziğidir. Kurulu düzene, adaletsizliğe, tekçi düşünceye isyan eden hüzünlü ama bir o kadar da dalgacı ve neşeli de bir müziktir. Geçen yüzyılın başlarında özellikle Pire'de aşağıdakiler diye tanımlanan kentli yoksulların, işte liman işçilerinin müziğiymiş... Müzik tarihçileri bu türü e, Rebetiko'nun pire ekolü olarak tanımlıyorlar. E, bir de e, Anadolu'da ve İstanbul'da yapıla gelen benzer bir e, müzik daha var. E, bu türde yine e, Rebetiko tarihinde İzmir ekolü olarak e, isimlendiriliyor. İnsanlık tarihinde ilk insansı atalarımızın Afrika'dan dünyanın dört bir tarafına yayıldıkları e, göç hareketini saymazsak... ...işte Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda... Anadolu'dan Yunan Anakarasına ve yine Yunanistan'dan Anadolu'ya göçen yaklaşık 2 milyon insanı yerinden, yurdundan eden büyük mübadele, tarihçilere göre insanlığın ilk ve en büyük göç hareketiydi. Birçok insan için yaşadığı topraklarda ölmek artık bugün de pek mümkün olamıyor, işte geçmişte ve bugün de. ...açlık, susuzluk, yoksulluk ve savaşlar birçok insanı yerinden, yurdundan etti ediyor. Yakın gelecekte de iklim yıkımı ve işte bunun sonucunda yaşanacak susuzluk, gıda krizleri, açlık, doğa olayları... ...ve savaşlar gibi diğer birçok nedenle gezegenimiz büyük insan göçlerine yine sahne olacak gibi. Bunun ipuçlarını işte bugünden görüyoruz. İşte kumsalda yatan minik cansız beden vicdanlarımızı yaraladı. Gelecekte de yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kalacak insanların hikayelerine şahit olacağız ne yazık ki. Göç meselesi en temel insani meselelerden birisi olarak bugün de önümüzde duruyor. 1920'li yılların başında bir buçuk milyon Anadolu'lu Rum mallarını, mülklerini, anılarını Anadolu'da bırakarak küçük birer bavul ve denkleriyle Yunanistan'a gelirler. Atina Pire gibi kentlerin kenar semtlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Fakat ne oralıdırlar ve ne de artık geriye dönebilirler. İşte nüfusu zaten çok az olan bir ülkede yeni gelen bir buçuk milyon yeni insan çok çeşitli sosyal sorunlara neden olur. İşte toplumsal yaşamın dışına itilirler. Sığınabilecekleri tek yer kentlerin yerleşik underground insanları, mekanları ve... ...onların kültürleridir. Rebetiko bu anlamda sadece bir müzik değildir... ...onlar için bir yaşam tarzının da simgesidir artık. Savaş öncesi yıllarda şarkıların çoğunluk temaları... ...mutsuzluk, aşk, haşhaş, ayrılık, yoksulluk, göç, işte mahpusluk, hastalıklar vesaire üzerineydi. Yoksul ve yasa dışı hayatı anlatan bir müzik türüydü Rebetiko... Tekkeler ve hapishaneler bu müziğin yaşam bulduğu yerlerdi. Bu müziğin yorumcularına mangas veya işte rembet denirdi ve mangasların mangika denilen şifreli konuşmaları içeren kendilerine özgü bir argoları vardı. Polisin baskısı mangas kumpanyalarında birbiriyle sıkı sıkıya kenetlenmelerini getiriyordu tabii ki. Sonraki yıllarda en iyi rembet müzisyenleri müziklerini ilk kez tekkelerde icra etmeye başladılar. Markos van Macaris ile buralarda tanışır. İşte mübadele ile Anadolu'dan Pire'ye gelen Ayvalıklı yaşlı Nikos'tan dinler ilk kez Buzuki'yi. Ve bu çalgının sesine tutkuyla bağlanır. İşte kısa zamanda bir Buzuki edinir ve 6 ay gibi bir sürede Pire'deki tekkelerde kendisini dinletecek ustalığa erişir. Şimdi size Gale Holst'un 1993'te Pan Yayıncılık'ta yayınlanan Rebetiko kitabından o günleri çok güzel anlatan kısa bir bölümü okumak istiyorum. 1920'li yılların ikinci yarısı Pire'de, Hyotika'da tekkeci Mihail'in tekkesindeyiz. Mihail'in tekkesi savaş öncesi Rebetiko Müzesi'nin de doğduğu mekan. Mihail e her gün olduğu gibi o günde mangal ateşini harlamış, ateşin üzerine bir tutam kekik serpmiş... Biraz sonra mekanın müdaimlerine servis edeceği bu, e, Bursa malı haşışı ısıtıp yumuşatmış ve nargilinin marpuçuna tutam tutam yerleştirmek üzere tekkenin zulasına yüklemiştir. Tekke, akşama doğru Pire'nin yersiz yurtsuzları, sabıkalıları, kumarbazları, hayat kadınları ve bütün gün limanda pis ve yorucu işlerde çalışan liman emekçileriyle yavaş yavaş dolar. Kekik ve haşhaş kokusu tekkenin rutubet kokusunu bastırmaya başlamıştır. Başlangıçta genellikle hayatın zorluklarının, aşk acılarının ve yoksulluğun getirdiği sıkıntıların konu edildiği muhabbetlerin yerini yavaş yavaş keyifli kahkahalar almaya başlar. O sırada kapı açılır, kapıda ufak tefek bir adam belirir, yanında da iri cüsseli bir başka adam daha vardır... Bu Batis ile Marcos'tur. Batis ufak tefek kolunun altında baglamasını taşıyan bir tiptir. Yanındaki ise iri cüsseli, şık kostümü, kafasındaki işçi kasketi ve yüzü geniş iri kemikli yapısıyla Batis'le tam bir tezat oluşturan Marcos'tur. Bu farklı iki adamın tekkedekilerin hemen dikkatini çekmesi uzun sürmez. Tekgeci Mihaili, Markos ve Batiste de e, servis yapar. İşte ilk dumanlardan, Markos buzu kesini çalmaya başlar. Doaçlamalar ve süslemelerle kıvama getirdiği rebetiko ezgisini giriş bölümünün aksine sade bir biçimde boğuk sesiyle söylemeye devam eder. Batiste de bağlamasıyla ezgiye eşlik eder. Markos'un e, Yorgu Batis'le uzun yıllar sürecek olan dostluğu da o günlerde başlamıştır. Dostlukları uzun yıllar sürer ve birlikte Sirosa ve Atina'nın dışına birçok kez birlikte yolculuklar yaparlar. Şimdi sizlere önce Marcus'un buzukisini dinletmek istiyorum. Bir zeybek taksimi yorumluyor ve ardından Batiste birlikte yaptıkları 1935 kaydı bir Rebetiko şarkısını dinleteceğim. Dinliyoruz. a Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün sizlere 8 Şubat 1972'de Atina'da hayata veda eden... ...Rebetiko müziğinin babası kabul edilen... ...Siroslu Marcos Vamakaris'in anısına şarkılar dinletiyorum. Markusu pireye getiren hayat hikayesinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Markos van Makaris 10 Mayıs 1905'te Katolik nüfusun yoğun olduğu Siros adasının yoksul bir köyünde dünyaya gelir adadaki katolik nüfus Franco Sriani adıyla anılır. Ada o yıllarda baştan aşağı müzikle doludur. İşte Santur ozanları, kemaniler, davulcular ve tek tük de olsa Buzuki ozanları. Demotiko denen kırsal halk müziği yaygındır adada. Bu müzik özellikle yılda bir kez yapılan Apokreas Karnavalı'nın da oruçtan önce dört hafta boyunca çalınır, söylenir. Bir de Siros'un kendine özgü bir Zeybek ikosu vardır. İşte adanın bıçkın delikanlıları, Parla lakkamaları ve afilli giysileriyle bu zeybeği oynarlar. Markus'un çocukluğu bu cümbüş içerisinde geçer. Babası Yunan gaydası yani tulumçalar o da köpek derisinden yapılan davuluyla ona eşlik eder ve bahşişleri toplama işi de ona aittir. Dedesi de bir halk şarkıları bestecisidir. Markus babasının askerde olduğu günlerde 8 yaşında okuldan ayrılır ve bir dokuma atölyesinde çalışmaya başlar. Bir süre sonra sıkılır ve soluğu sokakta alır. Sonra kasap avçıraklığı... İşte gazete satıcılığı yapar. Gazete satıcılığı yaptığı sıralarda Siros'un yeraltı dünyasıyla da tanışır. İşte Haşhaş'la tanışması doğu döneme rastlar. O yıllarda en iyi Haşhaş Siros'ta yetişirmiş. Savaş yıllarında Siros'lara ender bulunan gazeteleri fahiş fiyatlarla satar ve sonunda polis onu ve ailesini kara borsacılık suçuyla tutuklar ve hapse atılır. Hapisten çıkar ve 1920'de henüz 15 yaşında bir çocukken gemiyle Pire'ye gelir. Limanda kömür boşaltma işi bulur. Pire o yıllarda yersiz yurtsuzların, sabıkalıların, kumarbazların ve hayat kadınlarının cirit attığı bir açık liman kentidir. Diğer liman işçileri gibi o da gündüzleri sert ve kirli işlerde çalışır ve gece olunca kadınlar ve esrar onun da sığındığı sakin limanına olur. Yaşlı bir hayat kadını dostunun hediyesi olan gıcır gıcır elbisesini giyer ve her gece kentin tekkelerini tek tek dolaşır. Kısa bir süre sonra ailesi de pireye gelir. İki erkek kardeşi yeraltı dünyasına girerler ve küçük kardeşi esrarın halüsinasyonlarıyla çok geçmeden çıldırır ve bir gece sabaha karşı yol ortasında cesedini bulurlar. Ve diğer kardeşi ise Pire'nin namlı kabı dayılarından birisi olur. İşte bir cinayet sonrası hapse girer. Hapisten sonra o da tekkilerin müdahale olmaya devam eder. Bu arada Marcos'un karısıyla da ilişkisini sürdürür. Marcos'un hayatı çocuk yaşlardan itibaren sıkıntılarla doludur. Kardeşinin işte karısının kardeşi dahil birçok erkekle ilişkiye girmesi ona acı verir. Sonunda eşinden ayrılır ama acısını bir ömür boyu içinde taşır. Bu, bu duyguyu sonraki yıllarda şarkılarında da hissettirir. Şimdi Marcos sen bir şarkı daha dinletmek istiyorum. Şarkıda önce Marcos'un sesi ve buzu kesini dinliyoruz. Sonra 2012 yılında Atina'da yapılan bir konserden bir kayıt dinleteceğim. İşte günümüzün rebetleri, rebetistleri, ustaları Marcos'a yıllar sonra aynı şarkıyla sesleniyorlar. Ve onun sözleriyle özetle şöyle diyorlar... ''Yoksulum, yoksul dünyayı tanıdım, dünyayı geziyorum, dolaşıyorum. Şimdi kimileri benimle dalga geçseler de dünyanın tüm rebetleri beni seviyorlar. Beni tanımayanlar da beni tanımaya başlayacaklar. E, dinliyoruz. ''Oli rebetes tu dünya'' Dünyanın bütün rebetleri.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 1930'lu yıllarda Anadolu'dan gelen sığınmacı müzisyenler e, rebetiko müzisyenlerini etkiledi. Bu müzisyenlerden birisi de Anastas Delyas ya da işte bilinen adıyla Artemis oldu. Artemis, Marcos, Batis ve Payumsis bir rebetiko kumpanyası kurarlar. E, Marcos ve Artemis ilk plak kayıtlarında bu dönemde yaparlar. Artemiz çok genç yaşta, 29 yaşında, soğuk bir kış sabahında buzukisine sarılmış bir vaziyette sokakta karlar içinde ölü bulunur. Şimdi o gruptan 1933 kayda bir Marcos Vamakaris şarkısı dinletmek istiyorum. misin ölümünden sonra Markus bir süre daha tekkelerde çalmayı sürdürür. Sonra bir kafene açar polisin uyuşturucu istihbaratı vermesi koşuluyla kafesine ruhsat verebileceğini söylemesiyle bu hayalde suya düşer. 1930'ların ortalarında kadim dostu Batis'i ve piyanist Kiss alarak doğduğu adaya Siros'a döner. Ünlü şarkısı Franco Sriani kızı da bu dönemde 1936'da besteler. Şimdi bu aşk şarkısını Marcos Van Vakaris ve e, Dalaras'tan dinliyoruz. Şarkı eski bir kayıtla başlıyor ve sonra bir konser kaydında e, Yorgo Dalaras'ın yorumuyla devam ediyor. E, dinliyoruz. Franco Sriyanili Kız. Ήμουν <Σι'> μια φλόγα, έχω μέσα στην καρδιά Λες και μάγια μου χει σκάνει φραγκοσυριανή γλυκιά Λες και μάγια μου χει σκάνει φραγκοσυριανή γλυκιά στην ακρογιαλιά, θα θέλαν να με χορτάσεις ολοκάδια και φιλιά, θα να με χορτάσεις ke az murdisi Markos Van Makaris ve yorgudalar arasından dinledik. Fragos Rienlikos. Van Makaris'in hayat hikayesine devam edersem Sirostan ayrılan Markos Batisi de yanına alarak Atina'nın taşrasına doğru bir yolculuğa çıkar. Ee, i̇şte Sırık lakaplı Papa Ioannou ile de bu yolculuk sırasında tanışır. Ee, Atina'ya birlikte dönüp e, Botaniko'da bir kulüpte çalmaya başlarlar. Bu kulüp e, savaş sonrası Rebetiko müziğinin merkezi olarak e, bilinen bir e, kulüptür. E, gruba bir santurcu ve birkaç kadın şarkıcı alarak işte 1936-1939 yılları arasında e, hemen her gece burada sahneye çıkarlar. Şimdi o döneme ait bir e, Rebetiko şarkısı daha dinletmek istiyorum. Müzik 1936-1941 e, Metaksas diktası Rebetiko müziği ve At Atina'daki icra mekanları üzerinde baskı kurmaya başlayınca Marcos Van Vakaris de bu kez e, yerel yöneticilerin Rebetiko'ya biraz daha toleranslı yaklaştığı Selanik'e gider. Marcos müzik yaşamı boyunca 50-60 civarında rebetiko şarkısı besteledi. İşte Kolombiya'dan plak teklifi gelince onu da geri çevirmedi. Aslında Marcos kendisini bir şarkıcı olarak değerlendirmez. İşte bestelerini plak kayıtlarında bir rebetiko şarkıcısının seslendirmesini ister ama yapımcının ısrarıyla kendi sesiyle kayıtlara girer. ...onun uzun yıllar işte haşhaşla hemhal olan pes ve boğuk sesi... ...daha sonra birçok rebetiko sanatçısının da ona öykünmesini getirir. Şimdi iki Kolombiya plak kaydı dinletmek istiyorum... ti saprazola sa to fasico sommi po gio che tas iesena to te son unica e mi apre co di piatto o popa o segiremo O e podiam pelo palisto prom la senho so minha pravia a preco o Φραντζολίτσα μου, πέρα νύχτα σε μου, όπου πάω σε γυρεύω. Άδρε κοπέλητσα μου, πέρα νύχτα σε ζητώ. Κοπέλα, τον καημό σου δεν που πάωσε γύρεμου ας πρι πρασολύτσα μου μερααντα σεζιτό ας πρι πρασολύτσ μου πό που πάωσε papeli cham mera rikta tik tik tak bani tik tik Αμάν τέψω που πηγαίνεις Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω Χοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω Γιατί όταν σε δω Αρχίζει της καρδιάς το τίκ τίκ τίκ τίκ, τίκ τάκ Καρνή, καρδιά μου, τη μάτια σου, σαν μου ρίξεις Τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τάκ, θέλω πουλί μου Λίγη, αγάπη, να μου δείξεις Θέλω πουλί μου, να σ'αρωτήσω, φοβούμαι αρεστήσω γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τάκ τίκ, αυτή η ματιά σου με μαγεύει de de de, dik dik dik dik tak. Yalvar bülüm, namal Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Bugün sizlere 8 Şubat 1972'de Atina'da hayata veda eden Rebetiko müziğinin babası kabul edilen Siroslu Mar Marcos Manvacaris'in anısından şarkılar dinletiyorum. E, müzik çevrelerince rebetiko müziğinin babası kabul edilen Marcos... E, ...işte e, geride çok sayıda eser bırakarak Atina'da 1972'de 66 yaşında hayata veda etti. E, cenazesinde Rebetler onu şarkılarıyla ve Buzuki'leriyle son yolculuğuna uğurladılar... Şimdi bu şarkılardan bir tanesini daha dinletmek istiyorum. Marcos ve Eli Petridiu birlikte söyleyecekler. Eh-hi omorfes afrates. I'm Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında 8 Şubat 1972'de Atina'da hayata veda eden Rebet Hikko müziğinin babası Siroslu Marcos van Vacares'in anısına şarkılar dinlettim. Programın sonunda bir Van Vakaris şarkısı daha dinletmek istiyorum. Pizzane Grigorevic, Grigoris çikotis birlikte söylüyorlar. Haftaya cumartesi 16'da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Erjument Gürçay ve arkadaşım Ömer Şahin ile hepinize daha güzel, daha daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu, daha aydınlık bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Saçpılat ya, sklapo <gülüyor> me, bunu Sen akle o, Eko flögem, mesastı diya, ki akupusstolo. İmat diyasu, diastat di kar diyasu, muhun pari, to doyo mu mi alo. İmat diyasu, diastat di kar diyasu, Μόνος μου να λιώνω Μαύρη σύντροφιά μου δίνεις μοναχά το πόνο Σε λατρεύω, σε χαϊτεύω Μη καχιώνεις γιατί θα τρελαθώ Σε λατρεύω, σε χαϊτεύω Μη καχιώνεις γιατί θα τρελαθώ